717. Konu. İmran bin Husayn'ın emirliği kabul etmemesi. Ziyad, İmran bin Husayn'ı, Horasan'a vali olarak göndertmek istedi. İmran bu teklifi kabul etmedi. İmran'ın arkadaşları Horasan valiliğini kabul etmediği için kendisini kınadılar. İmran, Allah'a yemin ederim ki, ben onun hararetinden kavrulurken, onlar da onun serinliğinde sefa sürsünler istemiyorum. Düşmanla karşılaştığım sırada, Ziyad'dan bana mektup gelmesinden korkarım. Çünkü onun emrini yerine getirsem helak olurum, onun, emrini yerine getirmesem boynum vurulur, dedi. Ziyad'da, Hakem bin Amel el Horasan'a vali tayin etti. Hakem de onun emrini yerine getirdi. İmran, bana hakemi çağıracak birisi yok mu, dedi. Birisi gidip hakemi çağırdı. Hakem gelince İmran ona, Hazreti Peygamberin, Allah'a isyan yolunda hiç kimseye itaat edilmez, dediğini duymadın mı, dedi. Hakem, evet, duydum, dedi. Bunun üzerine İmran, elhamdülillah veya Allahu Ekber dedi. Ziyad, hakemi bir ordunun başına kumandan tayin etti. İmran bin Husayn, hakeme geldi. Halkın arasında onunla buluştu. Hakeme, niçin geldiğimi biliyor musun, diye sordu. Hakem, niçin geldin, deyince İmran ona, adamın biri, amirinin emri üzerine kendini ateşe atmak isterken, yanındakiler ona engel olmuşlardı. Hazreti Peygamber bunu duyunca, eğer kendini ateşe atsaydı, hem kendisi, hem de emiri cehenneme gireceklerdi. Çünkü Allah'a isyan yolunda, kullara itaat edilmez, buyurdu. Sen bunu hatırlamıyor musun, dedi. Hakem, hatırlıyorum, deyince de, ben, sadece bu olayı sana hatırlatmak için gelmiştim, dedi.